Hayırlı günler arkadaşlar. Şöyle yorumları kapatalım. Benim dikkatimi çok dağıtıyor. Yorumlar maalesef. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alibi ve sahbihi ecmain. Ee, öncelikle fikriyattaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verdikleri için bize Ramazan-ı Şerif'te ee, evvelce 2014 gibi tarih atmışım kitaba e, 2014 gibi anlattığımız Fatiha suresini Elmanlı Hamdi Yazır'dan şimdi bir kez daha e, birlikte okuyacağız. Fakat e, 145 sayfa e, ve e, orijinalinden de okuyacağımız için e, biraz açıklamalar gereken kısımlar var epeyce. Dolayısıyla e, yaklaşık ben size bu metnin üçte ikisi gibi e, kısmını okuyacağım, tamamını okumayacağım. İnşallah okuduğum kısımları da elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. allah Teala hedefimize ulaşmayı yani Fatiha'yı, Şerife'yi layık veç ile anlamayı, anlatmayı, içselleştirmeyi ve ona göre oradaki ettiğimiz dua mucibince sırat-ı şaşmayan bir hayat sürmeyi şu anda burada bulunan bütün kardeşlerimize ve onların sevdiklerine de nasip etsin. Şimdi arkadaşlar Allahım yazın hak dini Kur'an dili tefsirinden okuyoruz Fatihayı. Bilenler bilir Elm Allahım Diazırın tefsirinin özellikle ilk ciltleri. Ee, ve en son ciltleri yani son sureler e, çok daha geniştir. Orta kısımları biraz daha hızlı geçmiştir kendisi. Bunu defalarca başka e, sebeplerle de söyledik. Ve e, Fatiha suresi de hakikaten e, ben onu takdir etmekten acizim. Ama hani bir okuyucusu olarak efendim bütün hünerini gösterdiği, bütün birikimini biraz da ömrünün son yıllarında yazdığı için bu tefsiri. Bütün birikimini gösterdiği bir yer inşallah hakkıyla izah etmeyi nasip etsin Rabbim dilimize lisanımıza genişlik versin bu duaya sığınarak efendim biraz da böyle şeyle cesaretle efendim Allah'tan bizleri mahcup etmemesini dileyerek başlıyoruz tefsirimizi okumaya. Öncelikle girişte Fatiha suresi hakkında bir bilgi veriyor. O kısımdan seçtiğim yerleri size aktarayım arkadaşlar. Fatiha asıl lügatte Fatih ismi failinden naklen evvela kitap ve elbise gibi açılabilecek şeylerin evveli yani ilk açılan yeri manasına bilahare kelam ve kıraat gibi husulünde tedriç bulunan yani gerçekleşmesi ancak aşama aşama olabilen kelam konuşmak e, kıraat okumak, hani bu bir anda olup biten bir şey değil. Onun bir süreç e, içerisinde gerçekleşiyor. İşte bunun evveline, evve, e, husulünde tedriç bulunan her şeyin evveline, ilk açılışına ıtlak edilmiştir. Bunun için kullanılır. Kitabullah'ın tertibinde. Şimdi burada da hemencilik bir açıklama yapalım. Kur'an-ı Kerim'in bir iniş sırası vardır bir de tertip sırası vardır arkadaşlar bilenler bilir. İniş sırası işte Alak suresiyle Müzenmil suresiyle gerçi o da çok ihtilaflıdır ama şey, kalem suresiyle suresi suresiyle devam eder. E, fakat e, Kur'an-ı Kerim'in nazil olan her ayetinin nereye yazılacağını, nereye ekleneceğini e, Cebrail, Efend e, Cebrail Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir. Yani tevkifidir eski tabirle, e, içtihadi değildir. E, yani sahabe ve Efendimiz e, kendileri buna karar vermemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tertibi bu anlamda bilhassa da surelerin içindeki ayetlerin tertibi tevkifidir. E, dolayısıyla bir Tertip sırası var Kur'an-ı Kerim'in, şu anda elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i kastediyoruz. Bir de nüzul sırası var, o da iniş sırası demek, ona da tefsir kaynaklarında ulaşabiliyorsunuz. Kitabullah'ın tertibinde, kitabetinde, namazda, kıraatinde ve belki nüzulünde, şimdi onu birazdan anlatacak, sure olarak ilk nazil olan suredir Fatiha suresi diye. Efendim ve belki nüzulünde, başı bu sure olduğunda, yani Kur'an-ı Kerim'in, hem tertibinde hem kitabetinde hem namazdaki kıraatında namazda her okuyuşumuza Fatiha ile başlıyoruz biliyorsunuz. Ve belki nüzulünde de başı bu sure olduğundan Fatihatül Kitab diye tesmiye edilmiştir. Kitabın açış suresi diye isimlendirilmiştir Fatiha. Pek çok ismi var arkadaşlar Fatiha'nın. Bunlardan bir iki tanesini çok bilinen ve daha manidar olan bir iki tanesini sizinle paylaşacağım. Bunlardan başka daha bir takım isimleri vardır ki her biri bir hususiyetini ifade eder Fatiha'nın. Mesela bunlardan bir tanesi Ummul Kur'an, bir tanesi de Ummul Kitap. Umm anne demek biliyorsunuz. Kur'an'ın anası yani bir de kitabın anası anlamında. Çünkü bu sure neden bu ismi alıyor? Şimdi bakın bunu açıklıyor. Çok güzel bir açıklamadır burası. Bu sure diğer süveri Kur'an'ın aslı ve menşeği yani kökü ve tohumu gibidir. Diğer surelerin. Yani şöyle düşünün. Fatiha'nın içinde toplanmış hepsi. Fatiha açıldıkça açıldıkça açıldıkça diğer sureler oradan e, çoğalmış gibi. E, asıl e, ana gövde Fatiha gibi düşünebiliriz. Bir şeyin aslı ve menşeğine Üm ıtlakı yani üm denmesi mütariftir, bilinir, bu bilinir diyor. Kitabullah'ın mevzu, bu cümlesi çok güzel arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in neyden bahsettiğini bize bir cümleyle açıklayacak şimdi. Bu cümleyi doğru kavramamız... Bizim Kur'an'a sağlıklı bakışımız açısından da çok büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Ve Kur'an'dan nasıl istifade edeceğimiz konusunda bizi yönlendirecek bir cümle bu. Bu bakımdan buraya dikkatlerinizi çekiyorum. Kitabullah'ın mevzu, yani bu kitap Kur'an neyden bahsediyor? Allah ile alem ve bilhassa Allah ile insanlar beynindeki nispet ve alakayı rububiyet olduğuna göre. Yani Kur'an'ın konusu neymiş arkadaşlar? Allah ile alem ve bilhassa Allah ile insanlar arasındaki nispet ve alakayı rububiyet, ilişki ve kulluk ilişkisi, kulluk bağı açıklayan bir kitap. Yani Allah nerede duruyor, nedir, alem nedir, insanlar nedir ve bunların arasındaki ilişki neye göre düzenlenecek bunu açıklayan bir kitaptır. Böyle olduğuna göre Kur'an-ı Kerim, Fatiha bu tarif birazdan başka vesileyle yine geçecek. Orada da temas ederiz. Böyle olduğuna göre Fatiha bu nispeti cezri tam ile tasvir ve ifade eder. Bu ilişkiyi, bu oranı yani Allah ile mahlukat arasında, Allah ile kul arasındaki rububiyet ilişkisini tamamiyle tasvir eder bize hiçbir eksik bırakmadan ve ifade eder. Gayesi de insanların nizami ilahiye insanları nizami ilahiyeye isaleten tariki müstakime irşat ve hidayet olduğunu ahseni suretle ifame eder. Yani e, amacı nedir e, bu ilişkinin amacı nedir? İnsanları ilahi nizama ulaştıran Tariki i dost doğru yola irşad etmek, o yolu onlara göstermek olduğunu en güzel şekilde bu sure bize hatırlatır. Ancak bu iki isimden Ummul Kitap aslı kainat olan Levhi Mahfuz'a dahi ıtlak olunmuştur diye bir nokta düşüyor bize burada. Yani Ummul Kitap bütün kitabın anası Levhi Mahfuz'un da ismi imiş. Efendim bir başka ismi, burada işte ondan fazla isim sayılıyor, 14 kadar isim sayılıyor. Biz bir tanesine daha temas edeceğiz. Bu da talimi mesele. Fatiha'nın bir başka ismi talimi mesele, yani bir şeyi istemenin öğretilmesi demek. Bir şey nasıl istenecek, onun öğretildiği suredir Fatiha suresi. Bunda sual ve duanın istemenin şartı ve edebi mesulün ekmeli. Yani hem yöntem olarak, tarz olarak nasıl isteyeceksiniz hem de ne istemelisiniz? Yani istediğiniz makama, mevkiye uygun olarak, sizin de ihtiyacınıza uygun olarak en uygun istenilecek şey nedir? Bunun öğretildiği bir sure, Fatiha suresi. Burada bir parantez açayım. Yani... Siz mesela diyelim ki çok güçlü, çok muktedir ve sizin pek çok sorununuzu bir işaretiyle, bir emriyle çözebilecek bir makama kabul edildiniz ve size dedi ki işte ne istiyorsunuz, arzunuz nedir? Dendi orada işte ne bileyim iyi bir kahve istemeniz ya da işte oruçluyken nedense o geldi aklıma ya da işte bir kat kıyafet elbise istemeniz falan ne kadar banal ne kadar hani gereksiz olursa işte Fatiha da bize Rabbül Aleminin huzuruna çıktığımızda biz ondan ne isteyeceğiz öyle bir şey isteyelim ki şimdi sıratı mustakime tabii burada telmih var sıratı mustakime hidayet etmesi e, talebine var. Efendim öyle bir şey istemeliyiz ki dünyamızı da içersin, ahiretimizi de içersin, bütün işlerimizin selametini içersin. Yani yeri geldiğinde konuşuruz ama benim acizane kanaatim sırat-ı mustakim sadece dini ve ahlaki açıdan doğru yolda olmak demek değil. Bana göre bütün işlerin benim anladığım yani mesela siz ne yapıyorsunuz? Diyelim terzisiniz. Terzinin de bir sıradı müstakimi vardır. Yani işte zor bir kıyafet dikecekse, zor bir kumaşla çalışıyorsa onu en verimli şekilde nasıl yapacak? Onun da bir yolu var, metodu var, yöntemi var. Bütün bilimler böyle, bütün sanatlar, teknikler, e, hepsi böyle, bütün üretimler böyle. Yaptığınız her işin bir sırat-ı mustakimi var. Bir de sırat, e, bir de böyle e, çapraşık yolları var. İşte sıra, biz ihtine sırat-ı mustakim dediğimize tabii ki başta bizi Allah'ın rızasına götüren sırat-ı mustakim olmak üzere. Ki onun içinde bizim uğraştığımız dünyevi işler de vardır. Yani şöyle düşünün arkadaşlar mesela işte namazınız niyazınız tam bütün her şeyiniz tam ama e, rızkınızı temin ettiğiniz işi çapraşık yapıyorsunuz biraz. Biraz böyle kusurlu eksikli yapıyorsunuz. O zaman sırat-ı mustakimde oluyor musunuz? E, dolayısıyla bu sırat-ı mustakimde olma duası o kadar kapsamlı bir duadır ki işte bize Fatiha e, böyle güçlü bir makamdan Alemin'den bir şey isterken nasıl isteneceğini hem edep olarak orada bir e, gözetilen bir sıra var onu göreceğiz. Hem edep olarak nasıl isteyeceğimizi hem de muhteva olarak ne isteyeceğimizi e, çok e, belli bir surette yani kısacık birkaç cümle içerisinde bize öğreten bir suredir. Şartı sual bir şey istemenin şartı evvelen marifet saniyen amel Salisen hissi ihtiyaç, edeb-i sual de evvelen arz-ı sena, saniyen arz-ı ihtisas, salisen hüsn-ü intihap ile arz-ı mesul, ekmeli mesul, e, mesul ise zat-ı nimet değil, o nimetin doğru ve şaibesiz bir yoluna muvaffakiyettir. Benim söylediklerimi çok daha etkili bir şekilde anlattı. Şimdi açıklayayım burayı size. Şimdi şart-ı sual, yani bir şeyi istemenin şartı. Bir defa bilmen lazım, ne isteyeceğini bilmen lazım ve marifet. Saniyen o, ta, e, o istemenin fiile dökülmesi. Amel salisen hissi ihtiyaç. Gerçekten o şeye ihtiyaç duyman lazım motivasyonun olması için. Edebi sual ise yani bir şeyi istemenin edebi ise evvelen arz-ı sena elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim er maliki yevmiddin yani övüyorsun. O istediğin e, makamı Makamın taşıdığı vasıfları kendi iç dünyanda bilmen lazım ki işte az önce söylediğim saçma taleplerde bulunmamak için. Yani sen şu anda kimin huzurundasın onu bilmen lazım ve bunu ona ifade ediyorsun ki adeta yani onu senin arkasından gelecek, o övgünün devamında gelecek olan lütufları vermeye bir nevi onu tahrik ediyorsun o makamı. Saniyen arz-ı ihtisas yani e, o kapıdan başkasının bunu yapamayacağını ifade etmek. İyyâken a'budu ve iyâken ester'in. Ve salisen sen ü intihap ile arz-ı mesul. Yani en doğru tercihi yaparak, en güzel tercihi yaparak ne isteneceğini çok iyi seçerek efendim istedi, istediğin şeyi arz etmem. ekmel mesul ise... Yani istenilecek şeylerin en mükemmeli ise zat-ı nimet değildir. O nimetin doğru ve şaibesiz bir yoluna muvaffakiyettir. Bunun halk arasında en iyi bilinen şekli arkadaşlar balık vermek yerine balık tutmayı öğretmektir. Yani birisine yapacağınız yardım veya sizin talep edeceğiniz şey zat-ı nimet değil nimetin kendisi değil o nimeti sürekli bir şekilde nasıl elde edeceksiniz yani bir kereliğine o kişi size verse de bu sizin kalıcı olarak sorunlarınızı çözmeyeceği için o nimete şaibesiz dosdoğru bir yoldan nasıl ulaşacağınızın size öğretilmesidir çünkü bir nimetin doğru yolunu bulmak onu her zaman bulmaktır diyor Elmalı Hamdi İşte işte bu Fatiha suresinin isimlerinden sizin için seçtiği Birkaç tanesi Fatiha'nın kıymetini daha şimdiden bize hatırlatmış oldu. Arkadaşlar bu mübarek sure Mekki'dir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Hicret-i Seniyeden mukaddem Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Bu bapta icma yoksa da icma'a karip bir ekseriyet vardır. İcmaya yakın bir çoğunluk bu görüştedir arkadaşlar. Efendim... Ee... Burada bir tartışma var o tartışma hakkında geniş geniş konuşuyor ben size sadece sonuç bildiren kısımlarını aktaracağım tartışma şu ilk nazil olan sure Alak suresi değil miydi hani biz öyle biliyorduk nasıl oldu da Fatiha hani az önce söylediğimiz üzere Kur'an-ı Kerim'in nüzulünde bile ilk sure diye anıldı onu açıklıyor onu tartışıyor arkadaşlar aslında vardığı sonucu en baştan söyleyeyim sonra da birkaç cümleyle tartışmayı size arz edeyim. Sonuç şu arkadaşlar. Evet nazil olan ilk ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Ama sure olarak bir bütün olarak sure olarak nazil olan ilk sure ise Fatiha suresidir. Bu konuyu bu konudaki tartışmaları bu şekilde eee fasl etmişler. Seyyid Şerif Cürcani'nin tahkiki ve çile, ehadisi sahiha'nın delaleti, sahih hadislerin delilliği ve e İbn ilmi usulde te'hir beyan meselesindeki takrirleri mucibince İkra bismirabbikellezi halak halakal insane min aleq ikra yarabbukel ekrem allazi allama bil kalem allama al insane ma ya lem yalem buraya kadar sureyi alek'in baş tarafı ilk nazil olan ayetler olmakla beraber Tamam sure noktayı nazarından Fatiha'nın ekseri müfessiliğine nispet olduğunduğu üzere ilk nazil olan sure olduğu anlaşılıyor. Öbürlerinin nuzulü daha sonra tamam olmuştur. Yani Kur'an nazil olduğu sure sure değil çok azdır böyle bir surenin bütün olarak nazil olduğu. Ayet ayet nazil olmuştur ama sure olarak nazil olan ilk sure Fatiha suresidir. Efendim Hazreti Ayşe'den yapılan bir rivayette de evveli vahiy ve evvelin nüzulü Kur'an ikra olduğu şöyle rivayet edilmiştir. Yani burada Kur'an vahinin başlangıcına dair çoğumuzun bildiği rivayeti aktarıyor. Ben onu size teberrüken bir kez daha okuyayım. Aramızda ilk kez e, duyanlar olabilir. Eee vahyin başlangıcı şu şekilde e, meydana gelmiş arkadaşlar. Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilk vahiy ibtida Rüyayı saliha ile başlamıştı. Bir rüya görmezdi ki fecri sadık gibi zuhur etmiş olmasın. Sonra halveti, uzleti hoşlanır oldu. Yani böyle rüyaları gün ışığı gibi ama hani yoruma muhtaç şekilde değil. Gördüğü şekilde rüyaları gerçekleşmeye başlıyor Efendimizin. İlk önce böyle bir hal oluyor. Adeta alıştırılıyor yani. Metafizik irtibata alıştırılıyor diye düşünüyoruz. Efendim sonra ona bir hal oluyor böyle halvetten, uzvetten, yalnızlıktan, insanlardan ve toplumdan uzaklaşmaktan hoşlanır oluyor. Hira mağarasına çekilir avdet etmeksizin dönmeksizin orada müteaddit geceler taabbut ederdi, kulluk ederdi ve bunun için azığını da götürürdü. Sonra Hz. Hatice'ye avdet eder döner yine azığını alır giderdi. Nihayet gari idi ki Hira'daki mağaradaydı ki ona hak geldi. Müslim'deki rivayete göre füc eten, ansızın yani hiç beklemediği bir anda geldi. Şöyle ki kendisine bir melek geldi ve ikra dedi, oku dedi. O da ene bi qâri, ben okuyamam, ben okumuş değilim yani okuma bilmiyorum dedi. Resulullah şöyle buyurdu bu cevap üzerine melek hemen beni tuttu ve vücudumu sarıp öyle sıktı ki takatım tükeniyordu. Bizim tabirimizle canıma tak dedi diye not düşmüş Elmalı. Sonra salı verdi, yine ikra dedi. Ben de okumuş değilim, maene bi qari dedim. Der demez, beni yine tuttu ve öyle bir sardı ki canıma tak dedi. Sonra beni yine salı verdi ve ikra dedi. Ben de okumuş değilim dedim. Binaneley üçüncü olarak beni bir daha sardı. Sonra bıraktı ve derhal ikra Bismillahi rabbil halak halak insane min alak. Oku ve Rabbin en ikram, الذي علم بالقلم علم الانسان dedi. Bunun üzerine Resulullah avdet etti, döndü yani Mekke'ye. Yüreği oynuyordu. Hazreti Hatice binti Hüveyli radıyallahu anhâ'nın yanına girdi. Beni örtünüz, örtünüz zemmiluni zemmiluni dedi. Örttüler. Nihayet halecanı geçti. Halecan. Osmanlıcada heyecanın ifadesi böyle arkadaşlar. O zaman Hazreti Hatice'ye ihbar keyfiyetle durumu anlattı yani ne, neler olup bittiğini haber verdi Hazreti Hatice'ye. E, vallahi e, ne, ne diyor kendimden cidden korktum buyurdu. Yani e, bu başka rivayetlerde açıklanır biliyorsunuz aklımı kaybediyorum ne oluyor diye korktu. Hazreti Hatice'nin burada verdiği cevap benim çok çok sevdiğim bir bölümdür tarihimizden arkadaşlar. Ee, bu aslında pek çok bizim konuştuğumuz pek çok konuyu da tamamlayan ve izah eden bir cevaptır. Ee, biz neden bugün veya bugün değil bazı insanlar diyelim bizler de içindeyiz çoğumuz neden sözümüz tesir etmiyor neden konuşurken böyle e, hakka yaraşır şekilde değil de böyle mırmır mır ederek konuşuyoruz neden bir tesir halk etmiyor karşımızdakinde? Neden kendimizden kuşku duyuyoruz? Neden sözlerimiz geçmiyor insanlara? İşte bunların çoğuna cevap veren bir açıklama bu. Ee, Hazreti Hatice diyor ki, hayır vallahi Cenab-ı Allah seni hiçbir vakit perişan etmez. Sen akrabana iyilik eder, külfetlere tahammül edersin. Yoğu kazanır, yoksulu kazandırır, misafire ikram, mesaibe karşı yardım edersin. Yani burada bakın dikkat edin Allah seni mahcup etmez çünkü sen çok zekisin. çünkü sen şu kadar işte aklı, şu kadar akıllısın gibi yani kişisel özelliklerine ya da yakışıklısın ya da işte şöyle bir soydan geliyorsun e, ya da işte e, şu kadar seviliyorsun hani böyle kişisel özelliklerine değil arkadaşlar beceriye başarıya bugünkü anlamda bizlerin birbirimize değer verirken yaptığımız gibi o kriterlere değil bakın insan ilişkilerine. Ahlaka, iyiliğe işaret etti Hazreti Hatice ve böyle birini, böyle yaşayan birini Allah asla mahcup etmez dedi. Bu paragrafı bizim ezberlememiz lazım. Yani Allah katında mahcup olmayacak insan tipini çiziyor Hazreti Hatice bu rivayette. Sonra alıp amcazadesi Varaka Tübni Nevfel İbni Esed İbni Abdül Uzza'ya götürdü ki Varaka cahiliyede, kimin amcasının oğlu? Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu. Cahiliyede nasraniyeti kabul etmiş bir zat idi. Hristiyan olmuş, İbranice yazmasını bilir ve ila Allah İbranice İncil yazardı. Ve artık pek ihtiyarlamış ve ama olmuştu. Yani ehli, ehli kitabı, Kaynaklarını çok iyi biliyor. O din kaynaklarını okuyor, kendi dilinden okuyor, yazıyor ve bir de yaşı çok ileri. Bu da çok önemli. Yani büyük bir hayat tecrübesi var. hayatını bu yolda geçirmiş. Varınca Hatice amca zaden birader zadeni dinle dedi. Varaka sordu birader zaden ne görüyorsun? Rasulullah gördüğünü haber verdi. Binanileh varaka bu o nam. Namus Cebrail'in adıdır arkadaşlar. Cenab-ı Allah Musa'ya indirmiş idi. Ne olurdu ben genç olaydım ve kavmin seni çıkaracağı zaman sağ olaydım dedi. Resulullah şimdi bu cümlem üzerine Efendimiz o kadar şaşırıyor ki arkadaşlar. Çünkü Mekke'de çok sevilen biri. Yani işte Kabe'nin inşası sırasında, tamiri sırasında Hacerul Esved'in yerleştirilmesi hadisesini hatırlayın. diğer başka peygamberlikten önce ona el emin ismi vermişler her yerde itibarı var efendim çok şaşırıyor ve diyor ki acayip onlar beni çıkaracaklar da mı? Yani böyle bir şey mi benim başıma gelecek diyor. E, Varaka evet senin getirdiğin gibi bir şeyi getirir hiçbir adam yoktur ki adavete maruz olmasın. Düşmanlıkla karşılaşmasın. Yani sen öyle şeyler getireceksin ki bu topluma düşmanlıkla karşılaşacaksın. O gününe yetişirsem her halde sana kat yani kaviyen yardım ederim de herhalde arkadaşlar Osmanlıca metinlerde her halükarda demektir. Türkçe bugünkü Türkçemizde ise herhalde galiba e, anlamında kullanıyoruz. Bir defa bunu bu Fatiha suresi tefsirini okuduğumuz sürece unutalım yani. Herhalde nerede geçerse her durumda her halükarda demektir. Dedi ve sonra çok geçmedi Varaka vefat etti arkadaşlar. Bir başka rivayette, bir başka kaynakta e, pe, efendimiz Varaka'ya anlatırken daha detaylara iniyor. Yalnız diyor Halvet'te kaldığım zaman arkamdan Ya Muhammed, Ya Muhammed diye bir nida işitiyorum ve hemen koşup kaçıyorum dedi. Arkamdan böyle bir ses işitiyorum ve kaçıyorum o sesten dedi. Varaka da öyle yapma geldiği zaman söyleyeceğini dinleyinceye kadar dur sebat et ve sonra gel bana haber ver dedi. Badehu Resulullah halvetine çekildiği zaman kendisine şöyle nida geldi. Ya Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek ne kadar vardı. Efendim, Varaka'ya gelip bunu nakletti. Varaka da müjde, müjde dedi. Ben şahadet ederim ki sen İbni Meryem'in tebşir ettiği zatsın. İbni Meryem. Hazreti İsa oluyor. Onun müjdelediği zatsın. Sen Musa'nın namusu gibi bir namus üzere, üzerindesin. Buradaki namus kelimesinin Cebrail olduğunu unutmayalım. Ve sen nebi Müresselsin, gönderilmiş peygambersin ve cihanda memur olacaksın dedi. Görülüyor ki diyor Elmalı Hamdi Hazır. Evvelki hadis, bir az önce okuduğum diğer Kur'an'dan ilk nazil olan ayet İkra suresinin başı olduğunu, ikinci hadis şimdi okuduğum hadiste tamamıyla Fatiha suresi olduğunu rivayet ediyor. Asah rivayet bütün bu rivayetlerin en sahihi, en doğrusu Kur'an'ın nüzulü ayet noktayı nazarından evveli ikra suresinin başı, nüzuli sure noktayı nazarından evveli de tertip ve kitabette ve namazda ve kıraatte evveli olan sureyi Fatiha'dır. İşte size söylediklerimi onun lisanından da dinlemiş olduk. Ayetlerinin 7 olduğu müttefekun aleyhtir. Çünkü sebul mesani diye de geçecek Kur'an-ı Kerim'de. Ee, sürekli tekrarlanan 7 diye geçir, zikrediyor Cenab-ı Fatihayı. E, Fatiha'nın ayetlerinin yedi olduğunda ittifak vardır. Fakat hangisi bu yedi ayet hangisi orada şöyle bir e, durum var arkadaşlar karışık bir durum var. E, eğer Besmeleyi Fatihadan bir sure işte bir ayet olarak kabul edersek e, son iki ayeti yani <gülüyor> sıra dilediğine amte aleyhim gayri maldu bir aleyhim ayetlerini tek ayet olarak kabul ediyorlar. Bunların kimler olduğunu birazdan zikredeceğiz. Besmele'nin Fatiha'dan bir ayet olmayıp başlı başına müstakil bir ayet olduğunu kabul edenler ise o son iki cümleyi iki ayrı ayet olarak kabul ediyorlar. İnşallah anlaşılmıştır. Hanefi mezhebine göre ne olduğunu da söyleyeceğiz. Diğer mezheplerin yaklaşımını da söyleyeceğiz. Burayı biraz hızlıca geçiyorum çünkü özetini şimdi size anlattım. Fatiha'nın ayetleri yedi olduğu müttefekun aleyhtir. Yani herkes bu konuda ittifak etmiş. Ancak bu yediden birisi Besmele midir? Yoksa sıratallediğine enamte aleyhim midir? Bunda iki rivayet vardır. Yakında görüleceği üzere bizim sahih mezhebimize göre Besmele başlı başına bir ayeti münferide olduğundan yani evet Besmele ayettir Hanefi mezhebine göre ama tek başına bir ayettir. Bir, herhangi bir sureye ait değildir. Fatiha'nın başı o görüşe göre Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Ve sıratallezine ne'amte aleyhim cümlesi de bir ayettir. Fatiha'nın 7 ayet olması da hikmeti Kur'an noktayı nazarından bir takım meani-i işariye ile alakadardır. Burada işari bir takım manalar vardır diyor ama onlara girmiyor arkadaşlar. Fasıla meselesine geçiyor. Fasıla. Ne demek? Elmalı Amcazı bunun üzerinde çok durur. Kur'an'ın e, musikisi ve gönüllere e, yani okunduğunda, kıraat edildiğinde kalplere, ruhlara doğrudan işlemesinin ee, bu konuyla bir alakası var. Onun için buraya da hemen kısaca temas edelim. Fasıla nedir? Bakın şimdi onu açıklıyoruz. Şiirde kafiye veya revi, nesirde seci gibi Kur'an'ın surelerinde de fasıla tesmiye olunan bir veya birkaç harf vardır ki her ayetin diğerleriyle temayüz ve temasülü bu fasılayladır. Türkçemizde buna durak denir. Yani arkadaşlar her ayetin son harfi fasıla bu. Her ayetin son harfi. sureyi Fatiha'nın fasılası ise mim ve nun harfleridir. Arkadaşlar burada ona temas etmiyor ama mim ve nun harfleri günne harfleridir. Günne genizden gelen ses demek. Mesela ihva, meal günneler hep bu iki harfle ilgilidir arkadaşlar. Ve bu Kur'an'a Mehmet Ali Sarı hocamızı da burada minnetle analım. Ondan dinlediğimiz bir e, konu. Kur'an'a arkadaşlar bir inilti sesi verir. İnilti yani Kur'an'ı e, böyle ruhlara indiren bu ünne sesidir ağırlıklı olarak. Burada Fatiha'da da bu iki harf e, her ayetin sonunu almış. E, bunlar Nazım'da şu şekilde sıralanmıştır diyor. Nun, mim, mim, nun, nun, mim, nun. Ayetlerin sonlarına bakarak bu şekilde sıralandıklarını söylüyor. Bu Bediyye Nazmiye'nin tertili Kur'an'da ahengi mümtazile büyük bir hissiy halaveti ve bu suretle Kur'an'ın kelamı mevzun ile kelamı mensur beyninde öyle bir hususiyet mütemayizesi vardır ki şimdi cümle daha uzun buraya kadar olanı bir anlayalım. Kur'an'ı okurken bu e, harflerin böyle e, her cümlenin sonunun e, belli harflerin tekrarıyla bitmesinin e, insanda öyle bir e, tesir uyandırıyor ki şiirle nesir arasında bir yazıya dönüyor bir edebi esere dönüştürüyor Kur'an-ı Kerim'i yani şiir değil ama nesir de değil e, onu biraz sonra daha da açıklayacak neyi sağlıyor bu? Hem nesrin semahatü selasetini yani akıcılığı nesirde bir konuyu ele almak çok daha kolaydır. Dolayısıyla nesirde fikir, yani fikirleri ifade etmek için nesir tercih edilir. Duyguları ifade etmek için şiir tercih edilir ağırlıklı olarak. Nesirde işte fikirler akar, akıcıdır, çok efendim cömerttir yani bilgi bakımından, fikir bakımından nesir Cömerttir. Böylece Kur'an-ı Kerim nesirle şiir arasında bir yol tuttuğu için hem nesrin bu cömertliğini ve akıcılığını hem de veznin ahenk ve letafetiney. O da böyle ruhlara işler. Şiir de ruhlara işler. O tesiri cami hep i̇kisinden de istifade eden, ikisini bir araya getiren bir neşve beyan meydana getirir Kur'an-ı Kerim'in bu özelliği. Gerçi bu revnak yani Kur'an'ın bu tadı bu nesirle şiir arasında yani hem akla hitap eden ve e, aklı doyuran Efendim hem de ruhlara ve kalplere hitap eden çok direk hitap eden tesir meydana getiren e, bu özelliği, bu tadı sadece fasılanın eseri değildir. Yani duraklardaki son harfin eseri değildir. Onda bütün kelimat, bütün kelimeler ve terakibi Kur'aniyenin Kur'an cümlelerinin bir hissiy hüsnü vardır. Yani bütün akış bütün seçilmiş kelimeler, o kelimelerin ifade ettikleri mana ile ses arasındaki uyumu bunların hepsinin meydana getirdiği bir güzellik vardır. Fakat fasıla yani ayetlerin o son harflerinin benzer olması her surede işte mesela Kamer suresine bakın, mesela Rahman suresine bakın yani surelerin çoğunda bu böyledir. Nisa suresine bakın çoğunlukla A sesiyle biter mesela. Efendim bu fasıla bunların emahat rakikasını samiada şuurileştiren bir tecelli noktasıdır. Yani buradaki inceliği, buradaki parlaklığı, harikuladeliği dinleyenlerde şuurlu bir şekilde fark edilmesini sağlayan bir tecelli noktasıdır ayetlerin sonları. Kelam-ı ilahinin nazm-ı ise ile kelam-ı beşerin seci ve kafiyesi arasındaki farka değiniyor arkadaşlar. Burası muhteşem, muhteşem. İnşallah ben anlatabilirim size layıkı ı veç ile. Bir paragraf yani insanların ürettiği sanatsal metinlerle, edebi metinlerle Kur'an'daki edebi zevkin ve kudretin mukayesesini yapacak şimdi. Bunlar arasında fıtrat ile sanat arasındaki büyük farkı görmemek kabil değildir. Yani yaratılış bir şeyin nasıl diyeyim mesela işte şimdi bahardayız bir çiçek bahçesinin kendisiyle o çiçek bahçesinin resmi arasında ne kadar fark varsa Kur'anla efendim ki insan kelamı arasındaki fark da odur. Hatta ben acizane arkadaşlar bunu her yerde dile getiriyorum. Aynen Allah'ın yarattığı bu kainattaki canlılık nasıl büyük bir büyük bir kudret ve sanat. Çünkü düşünün yani biz ben bazen öyle düşünüyorum işte çimenlerin üzerinde yürüyorsunuz veya dökülmüş yaprakların üzerinde sonbaharda yürüyorsunuz. Biz şehir çocuklarıyız maalesef yani toprağa basamıyoruz. Ama hani o kainattaki dönüşümün içinde yaşıyoruz bazen kendimi şey hissediyorum böyle bir canlı bir tablonun içinde yaşayan birisi olarak hissediyorum kendimi adeta. Ee, ve Kur'an'daki Kur'an'da da o canlılığı müşahede edebiliyorum. Bilhassa hani bana seslendiğini gördüğüm yerlerde adeta. Korkuyorum yani buradaki korku ama hoş bir korku. Korkuyorum Kur'an'dan arkadaşlar yani sanki oradan bana bakıyor durduğu yerden beni izliyor yani hayatımı. O gün yaşadıklarımı, o günkü endişelerimi veya kalbimi, düşüncelerimi görüyor o durduğu yerden. Ve akşam olup da veya neyse işte sabah olup da ben onu açtığımda bana tam o yaşadıklarıma uygun ifadeleri getiriyor karşıma. Bunu tefekül manasında söylemiyorum. Yani hatim okurken kaldığım yerdeki ayetler bile bana o anda yaşadıklarımla ilgili mesajlar aktarıyor. Adeta böyle bizi gözleyen ve bize en uygun cevapları hazırlayıp karşımıza çıkaran bir canlı bir kitap gibi. Şimdi diyor ki bakın malumdur ki hendese-i fıtrat namütenahidir. Yani yaratılışın matematiği, yaratılışın geometrisi namütenahidir. Hendeseyi sanat ise mütenahidir. Yani sanatın imkanlarıyla yaratılışın imkanlarını mukayese ettiğimizde sanattaki imkanlar ne kadar sınırlıdır? Ve bunun için eseri fıtrat canlı, eser sanat cansızdır. Fıtratta herhangi bir binanın, bina dediğimizde içinde yaşadığımız binaları düşünmeyin, Yapı, yapılmış bir eser anlamında. Herhangi bir zih hayatın, hayat sahibinin, aza ve edası, bütün organları, bütün kısımları, namütenahi bir tegayür ve tenasübün haslasıdır. Hem sürekli değişiyor, yani doğrusu olduktan sonrayı düşünün veya anne karnına düştüğü andan itibaren insanı düşünün veya toprağa düştüğü andan itibaren bir tohumu düşünün. Her an değişiyor, her an büyüyor, yaşlanıyor, gelişiyor, mevsimlerle değişiyor, hastalıklarla değişiyor, hasta oluyor, başka bir şekle bürünüyor, iyileşiyor, rengi yerine geliyor, başka bir şekle. Yani sürekli bir değişim var hem. Hem de bu değişim uyumsuzlukla sonuçlanmıyor. Yani bir bakıyoruz ki diyelim ergenlik çağında kolunuz ayak parmaklarınıza kadar kolunuzun biri yanlışlıkla uzamış olmuyor. Yani o değişim büyük bir tenasüp içerisinde, büyük bir uyum içerisinde devam ediyor. Biz herhangi bir ağacın yaprakları arasında hüsnü tecanüsü yani uyumu ifade eden tenasüp ve temasülü kamiliğini fark ederken her yaprağın diğerlerinden ancak nam bir ölçüyle ölçülebilecek bir tegayürü i kamil arz ettiğini. Yani... Yaprakların büyükleri ve küçükleri arasında bile yeni çıkan yaprakla dalından düşmekte olan yaprak arasında bile öyle bir uyum var ki baktığımızda gözümüzü hiç rahatsız etmiyor. Tam tersine her aşamasında her mevsimde o yapraklar ilk çıkarken de yazın ortasında da sarardığında da dökülürken de hiçbir ölçü oradaki hiçbir ölçü bizi rahatsız etmiyor. Burada bir anormallik var demiyoruz. Efendim, böyle bir tegayür i kamil yani mükemmel bir dönüşüm ve bu tegayyurun hiçbir lahza durmayıp, tevakkuf etmeyip her an nümûv ile değiştiğini de görüyoruz. Her aşamada da nasıl değiştiğini görüyoruz ve bunların şekli, bu dehendisilerini kesirsiz ölçmemizle hiçbir zaman mümkün olmuyor. Burada da altın orana pi sayısına vesaire işaretler var. Matematik bilgi bu kadar yetiyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu değişim ve dönüşüm sırasında hiçbir orantısızlık hiçbir rahatsız eden, göze çirkin gelen hiçbir şey olmadığı gibi bütün bu dönüşümde de Ölçmeye kalksak yani yüzde kaç büyüyorlar işte birbirlerine göre küçük ve büyük arasındaki oran nasıl bunları ölçmeye kalksak hiçbir zaman kesirsiz ölçmemiz de bunu mümkün olmuyor. İşte yaratılıştaki e, sanatın eşsizliğini e, biz diyor bu şekilde bu ölçekte Kur'an-ı Kerim'de de gör görüyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili küçük bir tecrübemi sizinle paylaşayım. Ben e, görmüşsünüzdür işte bir vaize sayfasında da zaman zaman yapmaya çalışıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir konuya nasıl değinilmiş... Ya da işte bu sureden bu ayetlerden ben ne anlamalıyım diye böyle kendimce çıkarımlar yaparım. Hep böyle Kur'an'la bir meşgale olsun diye. Bir kelime ilgimi çeker mesela işte Aa, bu kelime Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçmiş. Bütün geçtiği ayetlere bakarım. Peki baktık diyelim mesela safh saf kelimesini bu şekilde bakmıştım. Çünkü ilginç bir şekilde afla birlikte geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Fafu vasfahu diyor Allah Teala. Affedin ve affetmekle de kalmayın işte hoş görün diye tercüme etmişler. Mesela bu sefer bütün mehallere bakıp acaba mehallerde her yerde bu aynı mı? Mesela ehli kitap içinde söyleniyor, ailemiz içinde söyleniyor, birbirimizle ilişkiler içinde söyleniyor. Yani böyle uğraşırım Kur'an-ı Kerim le. Ve arkadaşlar bu uğraşımlarımdan edindiğim kendimce ben müfessir değilim. Yani o müfessirlerin öğrencisi bile değilim. Bir vaizeyim sadece. Onu sık sık hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Arkadaşlar edindiğim, kendime çıkardığım netice şudur. Hiç kimse Kur'an'la baş edemez arkadaşlar. Bakın 19 sayısıyla uğraşanlar işte baş edemediler, çuvalladılar. Yani sizin geliştirdiğiniz bir ölçü Kur'an'daki her yeri açıklayamaz. Aynen Bilimin bütün canlılığı, bütün mahlukatı tam anlamıyla açıklayamayacağı gibi. Yani tam anlamı, bakın fizikle açıkladılar, şimdi açıkladığımızı düşündük yani insanlık olarak. Şimdi kuantum fiziği çıktı, bütün teoriler çöpe gitti. Yeni, yeniden e, bütün varlıkları, zerreden küreye kadar bütün varlıkları açıklayacak yeni bir teori e, boşluğu olmayacak, yeni bir teori geliştirmeye çalışıyor insanlar. Kur'an-ı Kerim de aynen böyle bu yüzden Kur'an'a yönelik sınıflandırmalar işte kategorizasyonlar işte bir ifadenin her yerde nasıl geçtiğini bulup oradan onunla ilgili kesin sonuçlar her şeyi açıklayacak kesin sonuçlar üretmek gibi çabaların ben sonuçsuz kalacağını ve illa Kur'an'ın o kişiye galip geleceğini düşünüyorum. Aynen yaratılışla sanat arasındaki insanların ürettiği sanat arasındaki mukayese de olduğu gibi. Onun fazlalarında sanatın külfeti kesbini andıran hiçbir şaibe-i tekellüf de yoktur. Yani bir zorlama da yok. Yani Kur'an'ı okurken ya burada da bu gitmemiş, burada da bu cümle kulağa tırmalıyor, burada da bu ses buraya yakışmamış, musiki olarak olmamış diyeceğiniz bir tekellüf veya yorumlamak zorunda hissettiğiniz bir yapmacıklık, tekellüf yapmacıklık demektir arkadaşlar, yoktur. Ve bu zorlama yani, zorlama. Yoktur. Ve bu sebepledir ki Nazm-ı Kur'an mevzun ve mensur her ikisinin meziyeti beyanını maaziyadetin camidir. Yani şiirin bütün avantajlarını görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de, nesrin de bütün avantajlarını görürsünüz. Hem de bu ikisinin avantajlarının toplamının daha fazlasını Görürsünüz. Ve bu cemiyettedir ki yani bu bir araya getirmiş ikisinin bütün artılarını bir araya getirmiş bu bir araya getirme onun vücuhu icazından birini teşkil etmiştir. İcaz neydi arkadaşlar bir benzerini ortaya koymaktan insanların aciz kalması. Ve yine bu sebepledir ki Kur'an'ın faslıları tevkifidir. Yani hangi ayet nerede bitecek bu Cebrail tarafından söylenmiştir arkadaşlar. Hangi cümlenin sonunun ayet olduğu. Çünkü bazen bakıyorsunuz cümle bitmiyor ama ayet bitiyor. Cümle diğer ayette devam ediyor. Dolayısıyla gramerle ilgili içtihadi bir konu değildir ayet sonları. Tevkifidir Allah'ın bildirmesiyledir. Yani nakil ve sema. Sem'a mevkuftur, işitmeye bağlıdır, nakle bağlıdır. Cebrail peygamberimize söylemiş, peygamberimiz de bize öğretmiştir. Bir dirayet tayin olunamaz. Akıl yürüterek, içtihat yapılarak tayin olunamaz. Ha, hangi cümlenin ayet sonu olması gerektiği. Çünkü ayet başına varmadan da ahenk ifade eden bazı harflere tesadüf edilebilir. Yani şurada da durulsa güzel olur deyip oraya bir durak koyamayız. Bizim kelamlarımızda elfaz, Meâni'nin bir kis... Burası da çok nefis arkadaşlar. Bizim sözümüzle Allah'ın sözünü giyimle kıyaslayacak şimdi. Bakın bizim kelamlarımızda, bizim sözlerimizde elfas yani kelimeler, fızlar meâni'nin manaların bir kisvi arızasıdır. Bir kıyafetidir. Yani manaları biz... Lafız kisvesine büründürerek ifade ederiz. Meani ile, manalar ile elfaz arasındaki nispet, uyum, bir endamın elbisesine nispeti gibidir bizim sözlerimizde. Yani çok güzel bir vücut ile o vücudu giydirdiğimiz elbise arasındaki uyum gibidir. insanların etkili sözlerinde gördüğümüz güzellik. Binaenaleyh bunlar... Bedenle elbiseye benzetildiği için yek diğerinden kabili tecrüktirler. Yani elbiseyi çıkarıp alabilirsiniz adamın üzerinden, ayrılabilir. Ve ekseriya o endamı daha güzel veya müsavi bir elbise ile teçhiz etmekte mümkün olur. Yani siz çok güzel bir manayı size güzel gelen kelimelerle ifade edersiniz. Fakat bir başkası aynı manayı çok daha güzel kelimelerle ifade edebilir. İşte edebiyat dediğimizde budur arkadaşlar. Edebiyatta konular bellidir değil mi? Romanlarda problemler bellidir. E, aşağı yukarı 15 civarında mı 17 civarında mı temel hikaye vardır. Bu ilk bu temel hikayelerin birbirine karıştırılmasından oluşturulur. insanların ürettiği bütün hikayeler. Yani yeni bir şey söylemezler ama yeni tarzda söylerler. Edipler, edebiyatçıların söylediği şey yeni değildir. Bana aynıdır ama onu yeni bir ona yeni bir elbise giydirirler. Ve çok vakit tasannuat ile yani o kadar Zorlama ve bu elbisede o kadar aşırı süsleme vardır ki biz bu endamın hüsnü fıtrisini ihlal ederiz. Mesela burada da çok güzel bir giyim kuralına e, zımnen yani tabi amacı o değil ama işaret etmiş oluyor. Yani bazen diyor elbisede o kadar aşırıya kaçarız ki yani lafızda, süslemede, edebi sanatlarda o kadar aşırıya kaçarız ki manadaki güzelliği kaybetmiş oluruz. Anlam kaybolur. Lafızla meşgul olmaktan. Yani bir kadın veya erkek bir insan giyinirken kıyafetine yani o kadar takıp takıştırır, o kadar abartır ki endamındaki daha sade giyinseydi ortaya koyabileceği zarafet ve güzelliği kaybetmiş olur. Kelamullah'ta ise... Bakın burada yaptığı bu benzetmenin aynı zamanda bugün mealcil mealcilere, mealle, meal okuyup Kur'an hakkında konuşmaya kalkanlara da çok güzel bir cevaptır bu. Ee, Kelamullah'ta ise meani üzerindeki elfaz yani manalara giydirilmiş olan manaları taşıyan lafızlar Allah'ın kelamında bir simayı dilberin cildi gülgülü gibi yani kıyafet gibi değildir. Bir güzelliğin e, gül gül gibi kokan, gül gibi yumuşak teni, cildi gibidir. E, mazmununun ensacı, teşrihiye ve ruhiyesine ezeli bir alaka ile merbuttur. Yani siz ciltle e, o güzel bedeni nasıl ki birbirinden ayıramazsınız, e, tam bir bağla bağlanmışlardır. İşte Kur'an'da da lafızla, mana, birbirlerine bu şekilde bağlanmıştır. Manayı öne çıkarıp lafzı feda edemezsin. Çünkü o lafızdan hukuk üretilecek. O lafız şu kelime değil de bu kelime tercih edildiği için, tekil değil de çoğul geldiği için, marife değil de nekra geldiği için oradan birçok hükümler çıkarılacak, birçok yorumlar çıkarılacak. Oradan bir medeniyet inşa edilecek. Dolayısıyla Kur'an söz konusu olduğunda lafızlar arkadaşlar güzel bir bedenin Güzel bir cildi gibidir. Ama insanların ürettiği metinlerde lafızlar bedene giydirilmiş elbise gibidir. O elbiseyi çıkarıp daha güzel veya daha kötü bir elbise giydirebilirsiniz. Daha doğrusu bunda cisim ile ruhun vahdetle tecelli eden bir iştibak mahsusu vardır. Bir ortaklığı vardır. Birbirinden ayrılmaz bir ortaklığı, özel bir ortaklığı vardır. İşte bu hassayı icaz kâri hasebiyle, bu mucizevi özelliği sebebiyle Kur'an tanzir olunamaz. Yani ona tanzire yazılamaz arkadaşlar. Yani onun elbisesi çıkarılıp başka elbise giydirilemez. Çünkü lafızlar Kur'an söz konusu olduğunda lafızlar elbise değil cilt gibidirler diyor. İlk evvel o mümtaz üslubu beyan zayi olur böyle yapmaya kalktığınızda. Tercümeler bir hüsnü dilaranın derisini yüzüp altındaki en sadece bir cami camit geçirmek gibi oluyor. Donuk bir elbise yani cildini soyup üstüne bir elbise giydirmeniz gibi olur. Tercümeler böyledir. Bu caminin şeffaf bir billur olduğunu da farz etsek. Yani diyelim ki giydirdiğimiz deri yerine giydirdiğimiz o donuk elbise efendim billurdan. Yani pırıl pırıl billurdan bir elbise bile olsa onun içinden canlı bir vücut görülebileceğini farz etmek hata olur. Altında görünen cildi soyulmuş kaslar işte cilt cild soyulduğunda geriye bizden ne kalıyorsa o olur. Kur'an hadika vücutta açılmış varlık bahçesinde hadika vücut varlık bahçesinde açılmış hakiki ve misalsiz bir gül farz edilirse en güzel tercümesi Kur'an'ın en güzel tercümesi nihayet onun desti maharetle yapılmış bir resmine benzetilebilir. Kur'an hakikat bahçesinde açılmış eşsiz bir gül ise onun en güzel tercümesi yani asli lafızları çıkarıp kendi lafızlarınızla onun manalarını ifade etmeye çalıştığınız tercümeler olsa olsa bu gülün Maharetli bir el tarafından yapılmış bir resmine benzetilebilir ki bunda aslının ne maddesi, ne kuvveti, ne nümeti, ne nümvü, hasılı, ne yağı, ne rayihası hiçbiri bulunamaz. Yani artık o bir gül değildir, o bir resimdir, gül resmidir. Ne kokusu var, ne yağı var, ne canlılığı var, ne hayatiyeti var, ne yetişmesi var değil mi? Halden hale geçişi var, hiçbiri yok artık. Biz de işte o gülü tutup koklayamayanlara gücümüz yettiği kadar bir resm olsun tanıtmaya çalışacağız. Yani bu tefsirde bizim yaptığımız nedir diyor. O varlık bahçesindeki gülü gidip kendisi koklayamayacak olanlara bir resmini çizerek işte o gül şuna benziyor. Demeye çalışıyoruz tefsirle yaptığımız budur. Binaenaleyh bunlar Kur'an'ı tanıtacak bir meal olsa da meal yaklaşık anlam demektir. Kur'an hükmünü haiz olamaz, onun yerine konamaz, mesela namazda okunamaz. Bu cümleleri ne zaman yazdığını da hatırlayalım arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında değil mi Türkçe Kur'an, Türkçe namaz projelerinin ayyuka çıktığı yıllarda yazdığı cümleler bunlar ve bu gül benzetmesini de hiçbir zaman unutmayın peki o ben ekleyeyim şimdi burada bir şey o varlık bahçesine gidip oradaki o gülü kendimiz koklamak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar birinci madde yetmez ama bakın gerek şart yeter şart değil Gerek şart olarak öncelikle çok iyi düzeyde Arapça öğrenmemiz gerekiyor. Şunu unutmayın çok iyi düzeyde Arapça bilmek Kur'an'ı anlamamıza yetmez arkadaşlar. Nasıl ki çok iyi düzeyde Türkçe bilmek işte Türkçedeki ciddi bir metni bütün alt anlamlarıyla birlikte yorumlamamıza yetmiyor. Onun için ayrıca edebiyat tahsil etmek gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de Arapça bilmek yetmez. Hele hele şunu asla diyemez. Aklı başında az çok bu konuları okumuş yazmış biri. Hocam ben çok Arapça öğrenmek istemiyorum zaten. Kur'an'ı anlayacak kadar olsun yeter demek bizim bu konudaki cehlimizin ne kadar cehli mürekkep olduğunu, cehli mürekkep yani cahilliğini de bilmeyen bir cehalet olduğunu gösterir. Bu girişten sonra arkadaşlar Besmele'ye geçiyor. Besmele yaklaşık 30 sayfa kadar tefsir ediliyor Elmanlı Hamdi Hazır'da. Gerçekten çok zor parçalar var burada, çok zor kısımlar var. Bilhassa Allah ismini, Lafzatullah'ı açıkladığı kısım çok derin felsefi analizler barındırıyor, tahliller barındırıyor. İnşallah altından kalkabiliriz. Bir 5 dakikamız var, giriş kısmını okuyalım hiç olmazsa. Said bin Cübeyr, Zühri, Ata bin Mübarek Hazerat'ı Besmele'nin başında bulunduğu her sureden birer ayet olduğuna kail olmuşlardır ki Kur'an'da 113 ayet eder. Kavl-i İmam Şafii Hazretleri ve ashabı da bu mezhep üzerindedirler. Şimdi o mezhepler arasındaki farklara daha doğrusu yorumlar arasındaki farklara burada değiniyor. Besmele Kur'an'dan bir ayet midir değil midir? O halde Fatiha'nın 7 ayetinden birincisi Besmele'dir bunlara göre. Yani bu görüşte olanlara göre ve en amte aleyhim bir fasılayı ayet değildir. O son iki cümle bir tek bir ayettir. Bunun için namazda besmeleyi de cehren okurlar. Yani cehri kıraatlerde, e, cehri kıraatla kılınan namazlarda besmeleyi de cehri olarak okurlar. Çünkü o sureden bir ayet olarak kabul ederler. Çünkü diyorlar, görüş e, delilleri de şu, çünkü diyorlar selef, bu Besme yani ilk dönem alimler, ilk dönem ulema. Bu besmeleleri mushaflarda tespit etmişler, yazmışlar. Bununla beraber Kur'an'ın tecridini tavsiye etmişler. Burayı şimdi biraz açıklamam lazım. Kur'an'ın ilk yazıya geçirildiği dönemleri düşünün arkadaşlar. Yazı malzemesi çok az. Kağıt kalem öyle herkeste yok zaten taşlara, odunlara, yapraklara falan yazı yazmışlar ilk nazi olan ayetleri. Efendim yani yazı malzemesi çok kıymetli olduğu için o yazılan ayete dair bir açıklamayı da onun yanına yazarlar da o da sonra Kur'an'dan zannedilir diye çok ciddi olarak üzerinde durulan bir husus var. Kur'an'ı tecrit ediniz. Yani Kur'an'ın yazıldığı sayfaya Kur'an'dan başka bir şey yazmayınız. Bak şimdi burada dinleyen. Ee, o zaman tefsirler ne olacak falan demesin. Bu ilk dönemlerde arkadaşlar onlar Kur'an'ın yazılı olduğu sayfaya Kur'an'dan başka bir şey yazmamaya azami önem göstermişler. Ve hatta Fatiha'nın nihayetinde amin bile yazmamışlar. Yani bu kadar titizlik göstermişler. Fakat buna rağmen Besmele'yi yazmışlar. Bunu delil olarak gösteriyorlar. Demek ki Besmele orada bir ayet ki onu yazdılar. Çünkü Kur'an'ı tecrit etmeye bu kadar ehemmiyet veriyorlardı. Eğer bu vesmeler Kur'an olmasaydı onları da yazmazlardı. Hasılı mushafın defteyini beyninde iki kapağının arasında Kur'an'dan başka bir şey bulunmadığında icma vardır. Bütün ulema Kur'an'ın iki kapağının arasında Kur'an'dan başka bir şey bulunmadığında icma etmişlerdir ve bunun müeyyit bunu teyit eden kuvvetlendiren ahbar mahsusa bir takım hususi haberler de varit olmuştur. Onların delili bu. Hanefiye'ye gelince arkadaşlar, diğer mezhepleri de sayıyor ben oraları geçiyorum. Hanefiye'ye gelince sahih mezhep şudur. evvail ile Süver'deki besmele yani her surenin başındaki besmele başlı başına bir ayeti münferide olarak Kur'an'dandır. Ve surelerin hiçbirinden cüz olmayarak beyinlerini fasletmek ve iptidada teberrük olunmak için nazil olunmuştur. Yani her surenin başında besmele nazil olmuştur. Müstakil bir ayettir. Fakat o sureye ait bir ayet değildir. Niçin peki her defasında tekrar tekrar bu nazil olmuş? Çünkü surelerin arasını biz bu besmele ile tefrik ederiz. Arasını böyle ayırırız. Hatta biliyorsunuz... Bu Tevbe suresinin başında besmele olmadığı için onu Enfal suresiyle bir kabul edenler bile var. Efendim surelerin aralarını fasletmek için ve bir sureye başlarken teberrüken yani bereketlenmek o besmelenin içerdiği birazdan yani önümüzdeki günlerde ona da geleceğiz besmelenin içerdiği o maneviyatı efendim kazanmış olarak onu dile getirip o duayı etmiş olarak, çünkü o bir ilticadır, efendim o duayı etmiş olarak sureye başlamak amacıyla orada zikredilmiştir diyorlar. Fil vaki, olunan mütekabil iki ihtilaf ve istidler ve bu iki ihtilafın da kendi delilleri var. İçinde tahakkuk eden bir noktayı yakayın budur. Yani hakikaten bu, yakini olarak biz bu açıklama bizi de şey ikna eder. Ikna eder. Madem ki Mademki i maşruha mucebince mushafın defveteyni beyninde Kur'an'dan başka bir şey yazılmadığına ittifak vardır. O halde sure başlarındaki besmeleler dahi Kur'an'dandır. Şafii delilinin kat'i müddeası budur. Bunu iddia ediyor. Ve madem ki başında bulunduğu surelerden bir parça olduğunu, cüziyetini işaret eden sarih bir delili mütevatir de yoktur. Yani o ay her ba surenin başındaki besmelenin o surenin bir ayeti olduğunu karşı çıkılamaz şekilde ortaya koyan bir delil olmadığına göre o halde hiçbirinden cüz değildir. İşte Maliki görüşünün delilinin kat'in müddatısı da budur. Binane iki delilin iş bu yakın noktalarının birlik di ki bunları yani bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan anlam müfadı söylediğimiz gibi besmele'nin bütün surelerden müstakil bir ayeti fezze olmasıdır ki bu bap'taki muhtelif ahbar ahadın kadrim ahadın yani ahad haberlerin kadri de bu olur gelen bütün rivayetlerin hepsi bu noktada efendim birleşmiş olur eğer bu görüşü kabul edersek diyor. O halde Fatiha gibi her namazda okunması vacip değildir bu besmelenin. Lakin gerek namazda ve gerek haricinde her kıratın, her emri mühimmin yani okumaya her başladığınızda, her mühim işe başladığınızda bidayetinde okunması sünnettir. Bunun için namazın her rekatında kıraatın evvelinde okuruz, ortasında okumayız. Fatihayı başlarken okuyoruz ama diğer sureye geçerken okumuyoruz. Ancak cüz'iyet anlaşılmamak için yani o surenin bir parçası olduğu anlaşılmasın diye cehri namazlarda da sirren gizlice okuruz ve böyle okunmasında bütün hanefiye müttefiktir diyor arkadaşlar. Buradan da. Besmele'nin tahliline geçiyor. Biz de tam bu noktada kalalım. Allah Teala oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan-ı şerif mübarek olsun. Efendim başladığımız bu Fatiha tefsiri de bizim için maddi, manevi, dünyevi, uhrevi yepyeni açılımlar getirsin inşallah. Allah'a emanet olunuz.